İllâhi r-Rahman rahim salli Muhammed İnşallah konumuz namaza devam. Namaza devam. Bir zamanlar mektudu üçer geçsin diye Mücebe geliyor Şam'a derken namaza bekledik. Elhamdülillah gelip geçti. Onlar devamlı değil oruçlar. Namaz devamlı ibadet namaz. Devamlı ibadet namaz. Yani gıda gibi gıda gibi devamlı yaz namaz alın böyle. Ramazan geçti diye barem geçti, geçti diye namaza tabi bırakılmıyor. <gülüyor> Niyazı ki bazı kimseler Ramazan'da teravihe geliyor. E, cumaya geliyor. Fakat 5 saate gelince bir uyuşukluk var, bir tembellik var, gevşeklik var 5 gelince. Halbuki e, namazın beşi de farzdırlar. E bu namaz biterim böyle 40 yıl. Bunun sonu yok mu acaba? Sonu var mı derim. Sonu var. Ne zaman sonu var. Ölüm. Diyersen Namazın bilsin de mi istiyorsa, ölme istiyor kişi aslında. Ölme istiyor kişi bence. Ölen insana namaz fazla olmuyor. Namaz nedir namaz? Namaz tabi dinimizin direği mükemmelidir. Yani namaz dinimizin direği. Namazsız din olmuyor anlamına geliyor bu. Buradaki direk şu anlamına geliyor. Eski çadırlar orta direk konurdu, etrafına bağlanırdı kenarları. Yani çadırın bütün ağırlığı orta direğe bağlıydı. Namazda dinin direği, nam dinin de her şeyi namaza bağlı. Direk sağlam olmasa namaz sağlam olmuyor. Direk yamuk olursa, şaküllü olmasa yine namazda yamuk olur Bu yöresel maddetleri, esratü din, namaz, dinin direği. Femen ekameha, kim o dinin direğini dikerse, namazı kılarsa, fekat ekameh din, dini gitmiş olur. yine tamamdır. Halkımıza gelebilir. Öyle insanlar var ki, namaz kılın, her kötü yapıyor ama. Onlar namaztan tam kılmıyor. Namaz tam kılmıyor. Yoksa bir Müslüman inanarak namazı tam kılarsa kötülük yapamaz. Namaz onu engeller. Hayatikene böyle bir Yine bu alese madetleri, Ebu Dawud Hazretleri müzahide eseratı. Mürtahaü Cennetin es anahtarı nedir? Eseratı namaz. Mürtahaü Cennet. Ama tabii ki jsonun tadbirinde girilmiyor. Eve geleceksin kapı kilitli. Anahtar yok. Ev senin ama tapu senin ama şey giremiyorsun derler. Giremiyorsa böyle. Cenes-i var. Bu da ne demek ki? Namaz. Anahtarın dişleri anahtarın dişleri var anahtarın. Eğer anahtarın dişleri aşınsa, bir şey arıza kırılsa kapı açamayacaksın. Namazınla farzları vacipleri başladı işte böyle. Bu aşındı mı? Yine cennetine giremiyor. Namazında yani, farzları var, vacibi var, sünnetleri var. kardeşim. Bunların anahtarın dişleri bunlarda böyle. Bunun tam uygun olması gerekiyor bunların da. <gülüyor> Mevlam buyuruyor Ayşe Kerim Bizevur Mevlam Bekra suresinde Hafizu ala salavati Hafizu Hafizü hıfz, koruma kökenden geliyor. Buradaki devam anlamıyla geliyor. Böyle müfessiyeler davimu diye anlamıyor oldu. Davimu, devam edin. Yine bunun bir anlamı da muhafaza edin, koruyun. Aleyh salabati, salabat, salatın çoğu. Salat, namaz demekti Arapçak. Salat, namazlar. Yani beş namazı koruyun. burada hafızı rüfaale babı. Müfale, babı genelde karşılıklı gelir böyle. Karşılıklı. Mesela darebe ona ona vurdu. Katere onu ona vurduk. Ödüme kakıştılar. Bu da hafizde de buradan geliyor. Namazı siz korursanız ama sizi korur. Anlamı gelmedi. Hafizeler. Yani siz namazı korursanız hakkını korursanız, namazı sahip çıkar. Ölürken de kabirde, mahşerde korur namazı. Tabi bu cuma teravih değil, bahrem değil de alessalavati geliyor. çoğu sigasıyla geliyor. Koyun namazı koyunuz. Vessalatü <Sessizlik> usta Vessalatü usta Burada atif hafisi hatırlıyor burada. Özellikle bilhassa orta namazı. Vüsta, Ersad'ın mühendisi, dünya vezdinde. etna yakın, dünya mühendisi olduğu gibi. Vüsta'da Ersad'ın mühendisi en orta anlamına geliyor. En orta. Orta namazı da biraz onu koyun orta namazına. Sabah öyle öğle, akşam yatsı. İkinci arda kalın. Arda kalıyor orta namazı. Gerçi orta namazı biraz itiraflı. Tam kesin değilim orta namazı. Yalnız Peygamberimizin had var. Her ne ile ilgili kafirler son günü çok hücum ettiler Müslümanlara iki namazı kılmamadı. Burası mazaretleri. Onlar bizi orta namazına alıkoydular buyurdu orta namazdan. İkini kaçırdık için. Daha sonra İkin namazın özelliği şu muhteremler, işin yoğun olduğu bir zamanlar. Biraz daha Arabistan'da, öğle vaktinde herkes bir kenara göreve şıkırır. Kimse kalmaz dışarıda öğle vaktinde. O zamana tabii imkanı öyleymiş daha sonra. İkinci vaktinde insan dışarıya süpki bir, bir zaman. Yani günümüz öyle oluyor şu anda. Yani öyle vaktinde insan çıkmaz, böyle dışarıya yazmaz sıcaklar. İkinci vaktinde işler daha yoğunlaşır böyle, çay çıkanlar, gece çıkanlar, alışveriş çıkanlar işi daha yoğunlaşır. Yani bir dünya meşguliyeti o anda çoğu alıyor. O anda Allah hatırlamak geleceği namazı hatırlamak, namazı kılmak ne oluyor o zaman tabi daha farklı oluyor Yani Dünyadan kopmak daha farklı geleceğe. Yani orada dünya ile çatışıyor da. Dünya çatışıyor, işlerin yoğun zamanı, şunlar bunlar oluyor. Allah'tan da bir de ahirete çatışıyor. Bu da ne kalıyor burada? İman mesele kalıyor burada. Kişinin iman kuvveti ise kişi ne yapıyor? Ahireti tercih ediyor o anda. Yani dünyasına onda biraz zarar da gelse kişi artık tercih ediyor. Namazı kılıyor. İmanı zayıfsa, ne yapıyor? Namazı sonra kılarım diyor. Namazı sonra kılarım diyor. Eğitimye namazı. Tabii geç de kaldı, mekrut vakti de giriyor. Acele de kılıyor. Bu imanı zayıfsa, ama kendini terk etmiyor. Tabii, kılmayan da var. Olan durumu tabii daha çok farklı. Bu durumu. Burada melangizlere, namazı, namazı, namazı koruyor mu öyle mi? Namazı koruyor mu öyle mi? Namazı koruyor namazı vaktine kılmak. Bilhassa ilk vakti namazı ilk vakti namazı hem faziletli zamanı hem de kılması kolay bir zamandır. İlk vakti namazı. O beş reket namazda çok bir bu alemde, dünyada muhtemelde. İnsanın bedende psikolojik olarak da, ruhsuz olarak da farklı bir zaman oluyor o anda. Onun için o, o zaman namaza faz kılınmış. Şimdi bir kimse namazı ilk vaktinde çabuk kılır. O kolay kılabilir böyle. Kolay kılabilir. Hemen sen kalsın namazını kılsa namaz da hafif olur, daha kolay olur, rahat olur namaz böyle. O anda gazete okuyor, çayını içiyor, yemeğini yiyor, işte konuşuyor, biraz hafif okum morukum diye. Nasıl vakit var? Yazın evde daha da müsait der, sonra kılarım der. Bir saat kılmaya kalkar, biraz zorlaştır ama. O tadı, o zevki o zaman bulamamıttı. Bir vakit namazın, şöyle yarım saate kadar, o anda en değerli vakitleri belir. Yani günün zaman deniyor bunlara, günün zamanlar, en değerli zamanları. Sonra bir de şu var, o yörede o anda namazlayan çok o yörede, o yörede. O vakit yöre namaz girmiştir. O yörede kim bilir kaç tane cami meşrit vardır o yörede. büyük kasabası, mahallesiyle beraber. Meşritler namazlarına cemaate kılanlar, evde kılanlar, kadınlar, hastalar, şunlar bunlar. Yani küçük bir yörede bile kim bilir kaç bin kişi namaz kılıyor o anda. O anda bir Allah'a itaatte birlik oluyor. Bir cemaat oluyor. Bir cemaat oluyor. Yani insan birini göremeseyeler de ama biz cemaat oluyor, alakatta oluyorum ben. Bunun fazileti başka olmuyor. Elleri gel yıkıyor inşaatı hala, namadakı kumaş çalışmalı. Yatsa bazen, kişi işinden geliyor ve yorgun oluyor, karına aç oluyor, sopa da hazır. Gerçi sopa hazırken yemek yeniyor, Güzeldi ama, fakat tabi insan yemekten semen kalmaz kişi gene. Oturuyor biraz, hadi bir de çay işleyelim bakalım, bir de haber deneyelim bakalım. Şu bu derken bayağı bir zaman geçer. Zaman geçer. Sonra gevşer. Gevşer ondan sonra. Bir ağırlık üzerine çeker. Yazı uykusu gelir. kışın da sıhhatlar, girin soğuktan. gene uyku basar yoluna gelir. Kal bak, hafızı al bakalım. Üç yene, olur, namazı olur. bu olur muhtemelen arkadaşlar. İllaki namazı vaktinde kılmak vakti bayağı. kılmak namazın burada bir farzı bu ve kumu lillahi kani tigin velabiriyor. Ve kumu kıyam ediniz, Ayakta durunuz, lillallah için namazda kıyamda farz, kıyam farz namaz, atölyemiz namazda. Yani Allah huzurunda. bu melam görüyor. Ve kumu lillahi, ve kumu lillahi. Kumu kalkın, kıyam edin, durunuz, lillallah için, Ayakta durunuz. Karnetinin huşuyla, itaat ile tam bir teslimiyet ile Karnetin. Tam bir itaat ile huşuyla tam bir teslimiyet, tam teslim olarak Allah sonunda kıyama turun namazda. Bu işte namazda külle dönülüyor. Bir dön. Karşı bir karşıya dönülüyor. Sonra Eller bağlanıyor. Eller bağlanıyor. Yani Eller yana salındı mı insan daha gevşek oluyor kişi böyle. İnsan sağ üstünde böyle bir şey var yani böyle. Eller gevşek oluyor böyle. El bağlaması bir toparlanma. Bir toparlanma saydı böyle. El bağlanıyor. Sonra sağ el üstü oluyor. Sol el altı oluyor. geldi yani sol el bu kötü kullanır kullanılır. Sular yani. Tuvalette sol ayı kullanılıyor böyle. Burun temizleme de sol ayı kullanılıyor böyle. İyi şey de sol ayı kullanılıyor böyle. Yani sağ hakkı temsil eder. bugün ne oluyor? Sağ hak bahtı üstün geliyor buraya. Böyle kavuruyor böylece. Sonra ele bağlanınca da biraz sıkma gerekiyor şöyle. Geç olması gerekiyor yani. Böyle bir yön olduğu gibi bir de önüne bakma herkesin. Böyle sağa bakmama gerekiyor. Önüne bakmak gerekiyor. Bu nedir? Dış görünüm. Bu kumulillahir giriyor bu şuna bu. Kumulillahir oluyor burada. Kumulillahir ayağa kalkıldı ama kalkıldı. Ama geliyor sonrasında işte, kahnetin geliyor. Bu işte durum ilgili bu. Batım deniyor buna. Kahnetin. Kahnetin iş, âlemi, gönül, kalp. Bunu da Allah yönelmesi gerekiyor anlar. Göre giriyor. Zaten gerçek namazda odur. Yani insan işinin de, gül aleminin de mevlaya yönelmesi. Yani kişi yaptığı işten farkında olması bu mesleğimiz. Şimdi bazı biliyorsun becikler vardır. Mesela bazı makineler vardır ki çok tehlikelidir. Çok tehlikelidir. Mesela bana görmüyoruz, Polonya'da böyle şey süterken hafif kaydı mı eli kaptırır. Gider, orma gider bize. Şiiri tekeserken tehlikeleri hemen kayar böylece. Çok dikkat ederim o zaman böyle. Yani konuş dinlemez böyle. Yani bir konuş dinlemez onlara böyle. Dik önüne dikkat edelim böylece. İşte namazda yani buna bir nevi benzer hal olmalı böylece. Yani bir kulağımı oraya versem, buraya versem, gözüm şuraya versem, buraya versem, gönlümü kaptırırım tehlikeye. He? böyle bir şey gözlerime takıyor. Dikkat edeme gerekiyor. Gönülünüzden bevlala dönersen, o zaman ne oluyor? Kahletim de burada uygulanmış oluyor. Oluyor. Hasta halde kahletim uygulanmıyor, yarım kalıyor, dışta kalıyor ama işi girmiyor namaz. Namaz herkede farzın sevindir. duygusu burada oluyor, erkek, kadın, zengin, fakir herkesler. Yani bir çözülür. Eğer insanı ermişse farz oluyor. Daire kılması eftar, şaftır. Şaftır birikir yani böyle. Birikir. Eğer insanı erdi mi ne farz olmuş oluyor? Hasta da olsa kişi, genç, yaşlı, zengin, ayrım yok namazı efendim. Herkes buna eşit namaz eder. Yani camilerde, meşgilerde bilhassa, İslam'da tek bu İslam'da var bir İslam öncesi Arabistan'da uçurum vardı efendi köle arasında uçurum vardı efendi köle arasında bir efendi yani köle sahibi kölesine kendi gideni giydirmezdi hatta o efendinin köle sahibinin evlisesi eskisi yırtılsa bile onu kendisi giydi ya onu köleyi giydirmezdi böyle eşlik olamazdı böyle, böyle ayrım vardı böyle işte. oturuyor yerde oturamaz sofiye oturamaz köle böyle hal vardı İslam gelince tabii Mekin-i Kereme'de namaz canına da orada. Başkı var, zulüm var. Orada küfür egeminliği var burada. Medine'ye gelince elhamdülillah meşgit yapıldı. Namaz canına canı demişti kılınacak. Şimdi tabi bir alışkanlık var şimdi bu Eskişehir'de böyle. Köle var Müslümanlar. Yani nasıl namaz kılacak bunlar böyle? Değil, köle, zengin, fakir ayrım var mı acaba? Sahi böyle ki böyle İslam'da efendi bir köle bir zengin fakir yok. O muzamızı neden bakmıyoruz? Önce lanca biraz bir değişik fafa ta git ondan önce bileceğiz. Yani köye yani namaz mı gelen yan yana namaz kılmak. Tabi İslam karıştı bunları birleşti bir getirdi. Yani ilk defa yer yüzünde uygulanan bu oldu mescitte. İlk defa yer yüzünde o zamanlar böyle. Her zamanlar İran'da Batı'da kölelik daha beter bir kölelik böylece. Yani kölelik çok olgun bir şey uçurundur böyle. Kölelik bir defa yeryüzünde medyana meşgit uygulandı. İlk meşgitte uygulandı bu her şey. Yan yana bazen öyle geldi ki köle önce gelmiş namaza meşgide. Öyle geldi böyle. Efendim arkada kaldı. Arkada kaldı. İlk uygulamadık meşgitti elhamdülillah. Yani İslam kardeşliği arasında bir sınıf fakültü meşgiddi böyle uygulanmış oldu namazda. Namazda bir de kardeşlik var. Namazda kardeşlik. Nasıl kardeşlik var namazda? Yani bir ortaklık. Onun şirketle namazda böylece. Namazda her dua çoğu sila sila böyle. Beraberlik yapılıyor böyle. Peki yapılmıyor. İyyâke na'budu. Na'budu tekelli <gülüyor> Biz O'na geleceğiz. Yani, biz diyor, ne abudu. Ancak sana kulluk ederiz. Ederin yok. Rabbena adina Allah bize ver. Her duada Estağfurullah aleyna ettiyat. Allah'ım bize olsun. Namazda ortaklık var, kardeşlik var. Her şey burada müşterek bir zemde Namaz böyle. Yani cemaat sanki tek vücut, tek gönül, tek dil, tek kalp böyle şey. Herkes ettiği burada, herkes böyle şey. Daha bilenin bilmiyeni de her biri döndüğü kadar ama iş işte, tabii gönlü meselesi burada herkes ne diyor namaz durunca biriyiye ne abudu? Allah'ın ancak yalnız tanıklık elerisi gönlüze eder iyi dinastrota müstakilmat iyi dinah iyi hidayet eder na bize Beni olsa iyi dini olur iyi din olur bize iyi din yok burada ya iyi dinah Allah bizlere hepimize hidayet eder saadet ulaştırır hepimize benize. İşte diyor de camıda gelmenin de bu avantajı var efendim namazda gelmenin yani tek başına kalan kişi ne yapıyor? Yalnız kendi duasının bölgesine kalıyor. Kablolduğu kadar kendi duası kalıyor. Ama cemaate gelince elhamdülillah her cemaate Allah'ın inşallah Allah'ın dostları vardır muhtemelen belli. insanlar vardır. Onlar da dua ediyorlar. Evden geldiği kadar da inşallah erkekler cemaati kaçırmamaya çalışmalıyız bu toplumun duasına ortak olmak için. Bir de sabah namazı mütevelli, sabah namazı, sabah namazı tabii garip oluyor mütevelli, ama garip oluyor sabah namazı. Genelde yazın uykuyun tatlı olduğu bir zamanlar, uyku tatlı. Bir zamanla ez okurken sabah namazında esas aymin yoktu öyle. Hazreti biraz ezan okudu, sabah edil okudu. Hazreti biraz kardeşi, rahatsız edilen muhteremler, köle gidiyorlar. Allah'ın da çile çeken bir köle. Aşırı, aşırı çile çekti. İşkence çekti. Yani işte. Hiç tabii dönmedi tabii. Dönmedi. Elhamdülillah, Hazreti böyle satın aldı kendisini, avzat dedi, Hep peygamber yanında kaldı. Ve anlı peygamberle. Ezanı okudu. Kadını elkin okurdu bir haberci. O zaman medyede, meşhur da yoktu. Yakın birinin tarasından çıkardı. Bir kadın evi vardı orda, her şeyin yakınında. Oyun tarasından çıkardı. O adam etin okurdu. Çok gıcımcık bir sesi vardı. Allah'ın olmuş şey yaktmış. Böyle böyle. Aşık yanıp böyle. Ülkeleri tutma geceleri Allah diye yanar. Öyle bir aşık iki kişi ezan okurdu. Sonra namaz kılmahte gelince devrine kapıya giderdi. Derdi. Yarışgil Allah es sala es sala derdi. Yani namazda geliyi yarışgil Allah. Teğmenlerse şöyle bir beklerdi onu. Yine yani kalkar. Bir haber mi diye gün alisem azeti. Evinde gece namaz kılıp yemesi adrese. O gece ailesi çok ağlamış, ümmeti için ümmeti çok ağlamış. Sabah namazı vakitinde yegane bir akşu dalmış o anda. Bütün yememiş ama. Yine hasi biraz geldi. Es sala ya Rasulullah, es ya Rasulullah. Ki yok. Es sala ya Rasulullah. Ki yok. Aslı kısık bir sesle, Bilal, Bilal, sus var mı? Neden ya Ayşe? resul başını Bağış'ın uyuyamadı. Seyce kapandı. Bütün yerleri hasır sandı. Ümmetim deyip ağladı. Bana böyle kim ne gösterdi? Ümmet hakkını gösterdi maaş yerde. Ümmetim ve ağladı, sabah ağladı. Şu anda böyle yansılık olduğu yerine bir ahli ülke daldı. Biraz daha vakit var. Sus bir dek de. Hadi da ama tabii dinde taviz vermek işe Ne de Es salatu hayru mine nevm dedi. Es salatu hayru mine nevm. Evet uykusu var, uyumamış ama namaz uykudan daha hayırlı ama derim öyle. Yani. Evet ama gıydı, kalktı. Ya Bilal artık bunu ezanla söyle buna da. Ondan sonra senin sünnet olduğunda bu şekilde de. Şimdi sabah namazı vakti, tabi genelde uykunun da yazın, tatlı olduğu bir zaman. Diğerde insanlar günümüzde, yani bu gece hayatı tamamen doğayı bozdu muhtemelen. Gece hayatı, insanın doğasını bozdu. Çok oturma geceleri, televizyon seyretmek, şunda bunlar derken, bu insanın doğası bozuldu böyle. Maligatı bozuldu böyle. Tabi, kişi geç yatın oluyor sabah namazı duymuyor ki ben duyamıyorum telefonu kurken onu duyamıyor onu kalkamıyor ama sabah namazı da işi özü muhtemelen bu anasın peygandasının söylediğini sıhhatü subhi yeme cumaati bilhassa cuma günü sabah namazı hakkında en hayırlı namaz en hayırlı namaz sabah namazı yeme cumaati ki cemaati Cuma, Cuma günü sabahını cemaate kılmak. namaz özü muhtememde. Her gün özü, fakat bir de haftın özü var. Cuma günleri sabah namazını cemaate kılmak. Hiç olmasa buna kendimiz inşallah zorlayalım muhtemem kendimizi. Yani böyle tabii insan nefsini bırakırsa, deviz tembelliği sever, dünyayı tercih eder, deviz gevşer. Dinde tavizme gelmez muhteremde. Tavizme gelmez dile bilicek. İnsan taviz verdiyse kurakısı gelmez böyle. Sonra bir kimse ilk defa bir namazı kaçırsa, yani namazı devamlı kılan bir kimse, yolda içinde her neyse bir var kaçırdı. Bir de her ne kaçırıyor namazı kaçırıyor Devamlı kılan namazını. Kişi bu çok zor verir. sorun ama sıkılır, daralır, bunalır, kenev kenev kızar, az seçerler böyle. Ama kaçırır zaten öyle olur derken. İkinci defa kaçırırsa, bu biraz da azalır. Yüzde seksen eder, altmış yener, kırk yener derken, sıfırlar. Yani bir insan böyle namaz kılmaya, kılmaya, artık namaz olan duyarlılık gider. Mane duyarlılık gider. Yani duyarsız olur, kimse farkına bile olmadı. E ee, gitsin böyle öyle gitmeye kim bu tren de? Gitsin olmak şu şekilde. Aradan patlamış, ya Lazı patlamış. Başka gitsin. Ee, ne olacak belli ya. Ya ben, ya ben şey yapacak? Ya da işte. Ya bunun sonu ölüm var. İlk defa soruda da namaz ne olacak mahşerde? Şimdi Müşra 1'de Meryem Suresi'nde Namaz kılmayanların kızıl bir durumu. Bizim evran da buyuruyor 59. ayet-i kerimede neresinde? Ve halefin ba'dım halefin. Fe halefe min, -halefe min onlardan sonra. Kim onlar? Yukarıda ayet-i kerimede peygamberlere geçiyor. Peygamberlere geçiyor. O peygamberden sonra ona yerine halfin Half. Bir nesil geldi. Half ve Halep. Yani cezmi ve fetesiyle İki tür olabiliyor bu. Derlerle Halep Selef. Selef önce giden, gelen gelene Halep denir. Benirse. Eğer gidenin yerine iyi kişi gelirse buna Halep deniyor. Lambın üstüne fetesiyle. Gelen kişi kötüyse Halep denir. Lambın cezmiyle. Halef. Orada Meliham'da bir şey halp böyle halp veriyor. Ondan sonra gelene kötü bir nesil geldi. Kötü nesil geldi. Dikin ne bulunan kötülüktür acaba, ne yaptı bunlar? <gülüyor> edav salate namazı zayi ettiler. Zayi, <gülüyor> kaybetti namazı. <gülüyor> Elleri, mesela kutu kutu zayi etti. İlam ederdik böyle. Yani kaybetti, bulamıyor böyle şey. Namlı kaybetti bunlar. Buradaki namazı zayi iki anlamına geliyor. Birin namazın asrını zayi. namaz kılmadı. Namazın vasfını zayi. Yani namazın farzı vaziyene getirmedi. Bakkenye ne kılmadı anlamına geliyor. Vettil boğuş şehevati ve bunda şefretlerinde tabi oldu uydular. Bir kimse namazdan koptu muhteremler o kimse artık Allah'ın karşısına başı boş oluyor böyle. Manevi dengesi bozulur. Manevi. Onun için alemi değişir. Gönlünde eberte bir sıkıntı olur. Darlık olur, huzursuzluk olur gönlünde. Kendi içkiye verebilir, kumara verebilir, şehre verebilir böyle şey böyle. İnsanı koruyan, her şeyde namazdır. Eğer gerçek namaz olursa, ve ne yapıyor? Tenlihanı fahşi ama ne mi? Tenlihanı, ama deh alıkıyar. Hadi fahşi verin nünke. Ayet-i Karam şeride. Şimdi ben ne yapıyor? Ondan sonra öyle bir kötü niyetli geldi ki namazı bundan zayi ettiler. Kimi hiç kılmadı, kimi vahte geçti, kazaya kaldı, sonra kıldı, fazla yalnız kıldı, kıraatını yapmadı, hükünü yapmadı derken namaz namazı çıktı artık kılmalıdır. Böyle önce ne oluyor bu duruma insan? Tabi denge bozuldu. Maddi denge bozuldu muhteremler. Ve bu şehvati şehvetten tabi oldu. Şehvetlerine. Tabi şehvet deyince nefsin istekleri istekleri kim kumara yönelir, kimi kadına yönelir, kuşa yönelir, kimi alkaya yönelir, uçuyla yönelir. Kus ihtiras, kus ihtiras. Yani dünya öyle lezsaldır ki bir işe sayılmak için bir adamın zorlar böyle, kaderi zorlamaya kalkar böyle, bedeniniz zorlar, sağlığınız hepsini ortaya atar, ihtirasa kapılır. Şimdi tabii sonucu zamanı gören ihteramda. Yani bir insan ne kadar kaderi zorlasa kader geçinmiyor. Yani. Kader bir dahil edilmiş ihtirasa böyle. Öyle insan vardır, ağır gider ama kaderine varsa her şeyi başlarır, muvaffak olur, başlar olur belki. Öyle kişi vardır, kaderine zorlar, hırsla verir, oraya koşar, oraya koşar, adam arar, şunu arar, bunu arar, sistemi bozulur, sağlığı gider, her şeyi gider. Yalnız eline tek şeyle geçer, yorgunluk, hastalık muhtemelen. İşte bu da nedir? Bu da bir özelliği bu, hırsla, itirazla verir. Demek ki kim namaz zayi edersen namazını, namazın içeri kılamadı, vaktini kılamadı, imal etti, önemsemedi, baş verdi, vakti ki çoğunluk onlar. Onlara baktık, aldığınızda balığı. E çoğu kılmıyor bunlar. Bu dönemler. Bir de bu çoğunluk, şey değil, dünya. dünya, dünya gezegenindeki, insanlar insanlara kirli Şu dünyayı, gezegeni, evrende Bir Biri zerbe Evrende dünya bir zeri bir zeri değil. Derdeş. Yani şu dünya olmasa ne olur evrende? Bir şey olmazmış. Ne olacak? Yani güneş sistemimiz olmasın evrende hiçbir şey olmaz evrende. gelmiyor. Müsaitdir. Dünya gezegenin yer kabuğu üzerinde birkaç bir insan kılmasın olur mu da arkadaş? Veya bir anda küsül etememler. Topa düşmesin arkadaş. Bu için insanlara bakma mütevelli. Namazı elmedene bakalım. O Allah Rabbül Alemin. Egemi odur temir, onun dönmesi namize ne işi? Biliyor musun? Onun dönümlük ölümdür. Eyvallah kudüs kadir, kudüs sahibi. Her bir zerre on genetikli kudüsün tasarrufunda. Olsa denizden bozulur. Başboğusun olsa bu alem. İşte heran görüyor. O gelen kötülüsü ne bunlar? Namazı terk ettiler. Namazdan koptular. Koptular. Şehvetlerine tabi oldular. Nefislerine tabi oldular. Sonra nedir? doyumsuz oluyor. Nefis, doyumsuz. Kişi alkolü bir ara başlar. Alışverişlerine başlar. Ama nefis doyumsuz oluyor böyle. Yani. Her dozunu attırır bunlarınla. Kişi kumara hafife girer, erici içine girer, ama dozunu kaçırır muhtemelen, doyumuşturur bari. İnsan hızlı dünya sarılır, yani doyumsuzun yetiştikten. Böyle adım diyor, seserfe yeri kalan gayya. Gayya ileride girecektir, gayya. Gayya, sözük olarak aşırı azgınlık, haddi, haddi asma anlamına göre ilerliyor. Cehennemde bir vadi var. Vadi cehennemde dere var. Yani. Derya, okunu Cehennem var. Cehennem bir ondan Allah sunuyor Gayya'dan sığınıyor. Gayya. O kadar sıcak, buharı, kapkara dumanı, sinçler dumanı, ateşten sonra insan yüzünü yıkıyor. Yani işte. Allah korumak muhtemelenler, kim namazı kılmazsa orada olacak avcadık. Bir gün bir kimse rüyasında dayısını görmüş rüyasında. Bakıyor, dayısı cehennemde gayya derasından yanıyor ama yalnız başı yukarıda. nedeni yanıyor anlar. Onun içerisinde. içerisinde. Tabii bağırıyor. Şimdi bu diyor ki yeğeni, dayı, dayı nasıl dayanırsın bu azaba? Ah yavrum ah! Amca benim altıma diyor. Amca benim altımda. Bir arası namazı kılardım. Benim işimde başım yukarıda diyor. Hiç namazda o diyor. Benim altıma diyor. Yani derece derece böyle. Allah korusun. Peki bundan kurtuluş var mı acaba? Dünyada var mı? Bela biliyor. İlla men tabe. Elhamdülillah. Tevbe kapısı açık. Açık. Yani genel bir af böyle. Evet, Pişmanlık yasası geçenli. İlla men kâbe. Kim pişman oldu, döndü. Rab'bin kuluna geri itmiyor bu Bundan kadar günahkar da olsa, yani en şimdilik yapmış da olsa kul, Allah diye döndüğü anda merdekir geri çıkmıyor? Bu neye benzer acaba? Bir çocuk muhtemelen çocuk. Annesi emretti bir şey yapmadı. Bir bu hiç aldı, bardağı kırdı, şunu kırdı, bunu kırdı, dört kap, altları kırdı, kaçı gitti yenen şey şimdi böyle. Tabii ki onu korkuyor şimdi böyle, korkuyor ama akşam oldu. Allah karardı, nereye gidecek? Kim kapıyı edecek şimdi? Yine kapıyı alıyor, kapıyı ediyor. Annesi tabu, ne yapamaz değil mi böyle? Ekran çiğnedi bile biraz. O nedenle kapıyı kapayamaz. mız? Gid diye kovamaz onu elden. Ya Rahman, Rabbi, çok ama çok da rahmetli öyle amseler. Sonsuz merhametli, keremli. Ya Rahman ile illa men tabe, tebellesi, duamene imanla tozilecek ellerse. Evet Allah birdir. O dün mütte yaratan. O da bizim zatımız. O dün Rabbi alemin. Yani şu alemi yöneten, yönlendiren var. Bizi yaratan var. Yeterin Hayır. ve amele salihan Amel salih. namaz başlayacak ve kaza namazı kılacak. Kaza kılacak böylece. Kaza kılmakta ne oluyor şimdi? Durum ne fark diyor? Her namaz girdiğinde iki mili bizi görüyor şimdi, iki mili gözyollar. Her namaz girdiğinde. Eğer kul kalkamadığını kılarsa, o zaman evet bunu yazma başlıyor. Neden başlıyor? Abdi sana başlayınca başlıyor böyle. Namaz erkenden adımına kağıt yazıyor. Mesela Allah evet tekbir aldı, tekbirin sabah ayrı. Yalnız namazı toplam sana yazmıyor böyle. Hiç değil. Ayıratıyor. Allah evet tekbir aldı, tekbirin sabah. Şubat okudu Onun ishabı. Eylülün sabah. Bestesi her Eğer kıl namaz kılmıyorsa kılmıyor. Yani. Vakit girdi, ez okundu, kıl namaz kılmıyor. Şimdi soldaki melek bakıyor. Epey gecikti artık. Namaz kılmıyor bu. O zaman melek kendi yazamıyor günahları. Bunu amire. Ona hiç namazı gerekiyor. Ona soruyor. Bazı bu namaz kılmadı. Yazayım bunu günah alamıyorum. Biraz da bekle bakalım. Son ana kadar bekle de, belki kılmaz da. Hiç yerlerini kararlama. Günü bekliyor bekliyor. Hakikaten kılmayınca bu yazılmasına. Son sertene namaz kılmadığı yazılıyor buraya. Ayrıca, o kişinin böyle gönlüne karar nokta konuyor, gönlünü kararıyla verecek, noktayla verecek. Tabi, kılmesele o kimse Allah kılmesele, üçünü kılmadır, beşini kılmadır, görev bir sene kılmadır ama Allah korusun gerçekten bu söyleyenler yani o halini görebilsek, görenler var, biz görevden başka görenler var bunlara böylece, yani gerçekten korkuyup bir durum oluyor böylece, yani, sol dertleri hala doluyor böyle, bir kişinin kalbi karar karar diye kalp katlaşıyor yani. Yani kalp duyarsız oluyor kalp bir şekilde. Ama elhamdülillah kula bir uyanma olsa bir sebep tabii medenaya gelir. Kula bir uyanış olsa bir uyansam e, ne yapıyorum? Dese, kendine gelse kul Allah dilsin icra'yı teyrederse namaz başlasa. Şimdi ne oluyor? Bir kaza namazı kılınca o kılığına kadar günahı buradan siliniyor. Oraya geçecek diye gelecek. Oraya tam yanma. Sehab olarak sağa geçiyor. Sağa geçiyor. Hem buradan siliniyor, hem bu sehaba dönüşüyor, sehabı sağa geçiyor böylece. Bir de kalpteki leke siliniyor. <gülüyor> ki daha kıldı, kazay kıldı. Onun da günahı buna siliniyor. Bu sehaba dönüştürülüyor. Sağ yüzünlüklerinde kalp de Küp bu şekilde kazan namazını kılmaya başla bana devam ederse ama ömür vefa etmedi de ölüversin versin olur kıma başlamıştı diyor mu tebrik işe dala Allah fitiş alır Ama Allah korusun hiç kere ölürse ölüse tüm tebrikler tamam. Föyla etti cennet. Ya bunlar ezin almasın diyor da bir yandan fakir.